Bunlar böyle nesneler, gazeteler, gazete haberleri, seyredilen filmler, böyle bir çentik atarak tarihe. Fakat bu tarihsellikte nesnelerle algıları birleştiriyorsunuz. Yani, çok, yani bu tek başına bir nesne ya da gazete haberi olsa çok orada sırıtacak belki ama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 Tabakcanaktan işte bu hüküm söz konusu olduğu için silahlara hangi tür silahların kullanıldığı, ne tür giysilerin tercih edildiği, evlerde nasıl bir dekorasyonun olduğu, dolayısıyla da nasıl bir o tarihsel kesitte nasıl bir geniş anlamda hayat sürüldüğü yani. Şimdi bu Covid nedeniyle tabii çok fazla evlerimizde içeceğiz ama onun saldımlı olmadığı zamanı düşünürsek. Aslında e, bulunduğumuz yerlerdeki, en azından ben kendi adıma konuşayım. E, günlük hayattaki nesneleri artık çok fazla fark etmemeye başlıyoruz. E, şimdi fazlaca fark ediyoruz ne yazık ki ama. Normalde fazla, yani salgın haricinde olan koşullarda fazla fark etmiyoruz. Çünkü dışarıyla, harici dünyayla... E, irtibatımız çok daha kesif. Fakat bunlar her zaman hayatımızın içinde ve bizi belirleyen demeyeceğim ama bizimle birlikte hayatı geçiren şeyler aslında. <gülüyor> ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi benim denemeye çalıştığım şey aynı zamanda yani gündelik olağan hayat dışında da bir krizde bir şokta aslında kahramanın Olan gündelik hayatının kırılması ve kırıldığında nesnelerle ilişkisinde ne olabileceği. bunu denemeye çalışmıştım ben her iki romanımda da ve şu anda konuşuyor olduğumuz hüküm romanı. Evet aslında bu tarihselliğin somutlaşması yani sadece e, kelimelerle somutlaşmıyor yani bu görüntülerde somutluk kazanıyor yani o yüzden e, görüntünün kendisi de bu sizin kitaplarınızda.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 Denediğim de. şey buydu, evet. evet kapanan evet. bir kapanan kendi içine kapanan bir kurgu, evet. Evet, kendi içine kapanan bir kurgu. Fakat bu kurgunun içinde akışkanlık ve tabii burada bir en büyük kriz 1920 hem müterkede dönemi. Burada bir de bir başka hikaye daha var aslında. Bir de hemen Birinci Dünya Savaşı savaşında yaşanmış. Tam da bir savaşın yarattığı kriz ve e, aslında oradaki hikaye de e, şöyle çoklu bir hikayeye dönüşüyor. Savaş hem e, birbirini hiç tanımayan insanların e, karşılaşması. Çünkü cephede evet. birbirlerini hiç tanımıyorlar. Ve bir karşılaşma var. Ve e, yok istedikleri, etmek üzere. Evet. Ve bu istedikleri bir karşılaşma değil ve direkt düşman olarak karşılaşıyorlar. Kendileri karar vermeden karşılaşıyorlar. Evet, Karşılaşmaya karar, var, karar vermeden çok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 Afriyadaki farklı hayatlar yaşayan insanların karşılaşması ve aslında burada bir tesadüf var. Yani o zorunlu karşılaşmayla tesadüf arasındaki gerilim kitabın tümüne yansıyor. Bu da kurgunun kendi içine kapanan yapısındaki hani tercihlerimiz ve zorunluluklarımızla kurduğumuz ilişkinin.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 ee, yine gündelik hayat diyeyim çünkü ben buna önem veriyorum açıkçası. Ee, gündelik hayatın e, ritminde e, bir süre sonra e, e, rastlantılar zorunluluk gibi algılanıyor. E, fakat bu zorunlulukların aslında bir olasılıklar kümesi içinden seçildiğini gör, görmüyoruz. Yani bir noktadan sonra kaydetmiyor. E, ben bunu biraz romanda ön plana çıkarmaya çalıştım ve romanda... E, Kahramanlar üzerinden, kahramanların sizin belirtmiş olduğunuz savaştaki zorunlu düşman, yani baştan düşman olarak addedilen e, karşılaşmanın dışında e, yine gündelik hayattaki karşılaşmalarda hainle kahraman arasındaki güven ile güvensizlik arasındaki, e, belirlilik ile belirsizlik arasındaki ilişkinin geçişkenliğini biraz açmaya çalıştım.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 Ya yani benim okuma şeyimi de etkiledi. Ona <gülüyor> memnun oldum. Profesyonel olacak. <gülüyor> <okuyacağım. gülüyor> bir ara verelim. Türker Bey, ee, ne çalalım bugün ne istersiniz? Hükümle dolaylı bir bağlantısı var ama e, benim sevdiğim Yangarbarakin versiyonu Assta Syanpre belki onu biraz çalabiliriz.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 ve birlikte olduklarını zannettikleri ama onları e, birbirlerinden ayrı düşüren ve neredeyse tırnak içinde düşmana çeviren bir e, ilişkiye dönüşüyor. Bu ilişki de sizin bahsettiğiniz, e, o ilk bölümde de konuştuğumuz kendi içine kapanan daire çizen bir kurguyla mı ilişkili? Bireyin buradaki e, daire içindeki durum?